20. ayet. Ve nünazzilu minel Kur'ani ma huwa şifaaun ve rahmetul lil mu'minin. Şu ayet azîme sarihan asr-ı saadette nüzulü Kur'an'a baktığı gibi sair asırlara dahi manayı işaresiyle bakar ve Kur'an'ın semasından ilhamî bir surette gelen şifadar nurlara işaret eder. İşte doğrudan doğruya tabi bir kulub olan Kur'an'a Hakîm'in feyzinden ve ziyasından iktibas olunan Risaletün Nur benim çok tecrübelerimle umum manevi dertlerime şifa olduğu gibi Resailin Nur şakirtleri dahi tecrübeleriyle beni tasdik ediyorlar. Demek Resailin Nur bu ayetin bir manayı işaretinde dahildir ve bu duhulüne bir emare olarak Ma huve şifaun ve rahmetun lil mümininin makamı cifrisi 1339 ederek aynı tarihte Kur'an'dan ilham olunan Resailin Nur bu asrın manevi ve müthiş hastalıklarına şifa olmakla meydana çıkma başlamasından bu ayet ona hususi remz ettiğine bana kanaat veriyor. Ben kendi kanaatımı yazdım. Kanaata itiraz edilmez. 21. ayet veya ayetler. Kul inneni hedani rabbi ila siratim mustakim ve hadahu ila siratim mustakim. 8 9 ayetlerde sırat-ı müstakime nazarı çeviriyorlar ve bu doğru istikametli yolu bulmak için daima Kur'an'ın nurundan her asırda o asrın zulmetlerini dağıtacak ve istikamet yolunu tenvir edecek Kur'an'dan gelen nurlar olmakla ve bu dehşetli ve fırtınalı asırda o doğru yolu şaşırtmayacak bir surette gösteren, başta şimdilik risalet Nur tezahür ettiğinden hem bu sırat-ı kelimesinin makamı cifrisi tenvin-nun sayılmak cihetiyle bin eder madde olmazsa 999 ederek yalnız 1 veya 2 farkla haşiye yani Risaletin Nur'un mertebesi ikinci ve üçüncüde olduğuna işarettir. Vahi değil ve olamaz. Belki ilham ve istihraçtır. Risaletün Nur adedi olan 998'e tevafukla 8-9 ayetlerde sırat-ı kelimeleri bu mezkür iki ayet gibi Risaletün Nur'u sırat-ı efradına hususi idhal edip Remzen ona baktırır ve istikametine işaret eder. Eğer sıratındaki tenvin sayılmazsa en-nurdeki şeddeli nun bir nun sayılır yine tevafuk eder. Hem nasıl ki bu ayet Risale-i Nur'a ismiyle bakıyor, öyle de onun istihzarat zamanına da bakar. Çünkü, Hedani Rabbi ilâ sirâtun müstakîmin makamı cifrisi 1316 ederek, Risaletün Nur Nur müellifinin ihtiyarsız olarak istihzarat-ı nuriyede bulunduğu ve umum malumatını Kur'an'ın fehmine basamaklar yaptığı, en hararetli tarihi olan 1316 adedine tam tamına tevafuku, elbette evvelki işaratı teyit ve onunla teeyyüt ederek, Risaletün Nur'u daire-i harimine remzen, belki işareten dahil ediyor. Câhi dikkat ve ehemmiyetli bir tevafuktur ki, Risaletün Nur müellifi 1316 sıralarında mühim bir inkılab-ı fikri geçirdi. Şöyle ki, o tarihe kadar ulûm-ü mütenevvi ayı yalnız ilimle tenevvür için merak ederdi, okurdu, okuturdu. Fakat birden o tarihte merhum Vali Tahir Paşa vasıtasıyla Avrupa'nın Kur'an'a karşı müthiş bir suikastları var olduğunu bildi, hatta bir gazetede İngiliz'in bir müstemlekat nazırı demiş, bu Kur'an İslam elinde varken biz onlara hakiki hakim olamayız, bunun sukutuna çalışmalıyız dediğini işitti, gayrete geldi. Birden makamı cifrisi 1316 olan Fe'arız anhum fermanını manen dinleyerek bir inkılabı fikri ile merakını değiştirdi. Bütün bildiği ulumü mütenevviayı Kur'an'ın fehmine ve hakikatlarının ispatına basamaklar yaparak hedefini ve gayi ilmiyesini ve neticeyi hayatını yalnız Kur'an'ı bildi. Ve Kur'an'ın icazı manevisi ona rehber ve mürşit ve üstad oldu. Fakat ma teessüf o gençlik zamanında çok aldatıcı arızalar yüzünden bil fiil o vazifenin başına geçmedi. Bir zaman sonra her bir umumi'nin tarraka ve gürültüsüyle uyandı, o sabit fikir canlandı, bil kuvveden bil fiile çıkmaya başladı. İşte hem ona hem risaletin Nur'a çok alakası bulunan bu 1316 tarihine çok ayetler müttefikan bakarlar. Mesela nasıl ki hedani Rabbi ile sıratın müstakim ayeti? tam tamına tevafukla işaret eder. Aynen öyle de bir ayeti meşhure olan ''İnne Rabbi alâ sırâtın makamı cifrisi şeddelinun bir nun sayılsa ve tenvin sayılmazsa 1316 ederek aynen tam tamına o tarihe işaret eder. Hem nasıl ki 7-8 surelerde gelen ayetler ve o ayetlerde gelen sırat-ı müstakim cümleleri Resaletin Nur ismine tevafukla beraber bu mezkür iki ayet gibi bir kısmı Resaletin Nur telifinin tarihini de gösterir. Aynen öyle de 7 adet surelerin başlarında 7 defa tilke ayetül kitap cümle-i kutsiyesi, makamı cifrisi olan 1316 veya 7 ederek, aynen tam tamına o 1316 tarihine tevafukla işaret ettiği gibi, Tâsîn tilke âyâtül Kur'an ayeti dahi aynen 1316 ederek o 1316 tarihine tevafukla işaret eder. Güya nasıl ki asr-ı saadette Kur'an'daki iman hakikatlerine alametler, deliller ve o kitab-ı mübinin davalarına bürhanları ve hüccetleri gözlere de göstermek manasında tekrar ile tilke âyâtül Kitap, tilke âyâtül Kitap, tilke âyâtül Kur'an, fermanlarıyla ile Kur'an'ı Mucizül Beyan ilanat yapıyor. Öyle de bu dehşetli asırda dahi bir manayı işaretiyle işaresiyle o ayatı ı Furkaniye'nin bürhanları ve hakkaniyetinin alametleri ve hakikatlarının hüccetleri, ve hak, kelamullah olduğuna delilleri olan resailin nura manayı işaresiyle alamet ve bürhan ve emare ve delil manasıyla ayatın ayetleri diye tekrar ile tilke ayatül kitab ferman ederek nazarı dikkati Kur'an hesabına bu asra ve bu asırdaki resailin nura çeviriyor, itikad ediyorum. ''Evet, her bir cihet ile aynı şuur olan ayatı Kur'aniye'nin böyle yirmi vecihle ve yirmi parmakla aynı şeye müttefikan işaretleri tasrih derecesinde bana kanaat veriyor. Benim kanaatıma iştirak etmeyen bu ittifaka ne diyecek ve ne diyebilir? Hangi kuvvet bu ittifakı bozar? resail Nur bu asra gelen işarat Kur'aniye'ye hususi bir medarı nazar olduğuna kimin şüphesi varsa, Kur'an'ın kırk beciyle mucizesini ispat eden mucizat-ı Kur'aniye namındaki yirmi beşinci söz ve yirminci sözün ikinci makamına ve haşre dair onuncu söz ve yirmi dokuzuncu sözlere baksın, şüphesi izale olmazsa gelsin parmağını gözüme soksun. Yirmi ikinci ayet ve ayetler Hem Yunus, hem Yusuf, hem Ra'd, hem Hıcr, hem Şuara, hem kasas hem lukman surelerinin başlarında bulunan tilke âyâtül Kitap ilanı ı 21. ayetin hatimesinde bunun münasebet-i maneviyesi bir derece beyan edilmiş. Cifrisi ise bu ayette üç ta bin iki yüz eder ve iki kaf iki lam yüz eder, yekunu bin üç yüz. Bir ya, bir ba, dört veya beş, elif mecmu'u 1316 veya 17 ederek, resail Nur müellifi bir inkılab fikri ile ulûm-ü Kur'an'ın hakaykına çıkmak için basamaklar yaptığı bir tarihe, tam tamına tevafuku, münasebet-i maneviyesinin kuvvetine istinaden deriz. O tevafuk remz eder ki bu asırda resailin Nur denilen 33 adet söz ve 33 adet mektup ve 31 adet lemlar bu zamanda Kitab-ı Mübin'deki ayetlerin ayetleridir. Yani hakaykının alametleridir ve hak ve hakikat olduğunun bürhanlarıdır ve o ayetlerdeki hakayık imaniyenin gayet kuvvetli hüccetleridir ve tilke kelime-i kutsiyesinin işareti hissiyesiyle gözlere dahi görünecek derecede zahir olduğunu ifade eden böyle işarete layık delilleridir diye Remzen, Resail'in nuru bir işari manasının külli dairesine hususi ve medarı nazar bir ferdi olarak dahil ediyor. Elhasıl, nasıl ki bu ayette bulunan işari mana 7 surede 7 işaret hükmünde olup delalet belki sarahat derecesine çıkıyor, aynen öyle de Sırat-ın müstakimdeki remz dahi 7-8 surelerde bulunmakla 7-8 remz hükmünde olarak o remzi işaret, belki delalet, belki sarahat derecesine çıkarıyor. İhtar Külfetsiz olmak üzere birden hatıra gelen işaret kaydedildi. Tekellüfe girmemek için işaretli 33 ayetin çok işaratı kaydedilmedi. 23. Ayet Asâ Rabbuna en yübdilenâ hayra, şu ayet her asra baktığı gibi bu asra da bakıyor ve bu asırda kabuslu bir rüya gibi musibetlere düşen ve Rabb-i Rahim'inden onu hayra tebdil etmesini rica edenler içinde Resail'in Nur şakirtlerine hususi remz ettiğine bir emaresi şudur ki bu ayetin makamı cifrisi olan 1345'te ehemmiyetli risaleler teelif ile beraber fevkalade hadiseler vukua gelmeye hazırlandılar. Ve o resail Nur'un merkezi intişarı olan Barla Karyesi'nde ziyade sıkıntı müellifine verildi. Ve hususi küçük mescidine ilişildiği zaman, Resail'in Nur şakirtleri kuvvetli bir rica ile dergâh-ı ilâhiye iltica edip, ''Ya Rab, bu müthiş rüyayı hayra tebdil eyle deyip yalvardılar.'' Herkesin meyusiyetlerine mukabil pek kuvvetli bir ümit ve rica ile Müslümanların kuvve-i takviye ettiler. Bu ayetin birden külfetsiz hatıra geleni bu kadardır. Yoksa esrarı çoktur, tekellüf olmasın diye kısa kestim. 24. Ayet ve Ayetler Hem Sure-i Zümer, hem Sure-i Câsiye, hem Sure-i başlarında bulunan Tenzilül ül Kitâbi minallâhil azîzil hakim âyât-ı azîmeleridir. Şu ayetler dahi 22.'deki ayetler gibi risalet Nur'un ismine ve zatına hem telif ve intişarına bir mana-i remziyle bakıyorlar.